şeyleri yapmış. Şu an kendi bilgisayarımın şeyinden konuşmuyorum. Öbür bilgisayarla konuşun. Bizim torunuydu. Ee, zannedersem ana kartta bir problem yapmış. Yani dünkü mışkrat benim sesten kaynaklanmış hoparlörlerden. Yanmış, kavrulmuş kino. Hayırlısı inşallah ondan kaynaklanmış. Baktım içini falan açtım. Erimiş, kül olmuş içi. Bir koku vardı da ben nereden geliyor bilmiyorum. Eğer ondan geliyormuş. Hayırlısın inşallah kardeşlerim. Şu an ses iyiyse değil mi? <gülüyor> Göreyim değil mi Musa? Bak özelden silene diyor biliyor musun? bilgisayar teknisyeni ya bunlar sen diye anlamazsın diyor <gülüyor> sakın sokma diyor bozarsın diyor öyle olsun silo. aleyküm selam rahmetullahi wabarakat valla baya uğraştım arkadaşlar ya şu an ses biraz daha yükselmiştir hazır mı olsun. Aleyküm Ses bozulmadıysa böyle bırakayım inşallah. Evet yükseldi. İnşallah bozulmaz. Ee, sabah Allah'ın bir rahmetiydi, bir bereketiydi. En büyük zaaflarımızdan birisi hakikaten ahlakı ayrı ele alıp imanı, İslamı, tevhidi ayrı aldığımızdan kaynaklanıyor. Ee, bugün sabah birkaç ders bunu bir işleyin dedim. Ee, bunlardan bir tanesi sabah oldu. Allah'a hamdolsun. Güzel de oldu herhalde. Aleyküm selam Allah razı olsun. Herhalde. Hakikaten düşünün kardeşlerim Rabbimiz Aler, gözümüzün önünde değişen o kadar çok şeyi bizlere gösteriyor ki düşünüp akıl edelim anlayalım diye düşünün yabani piç dediğimiz bir bitkiyi bir ağacı aşıladığınız zaman o kadar güzel meyve veriyor ki tadına bile doyum olmuyor insan da böyle İnsanlar da madenler gibidir. İşledikçe ışıldar. İşledikçe ışıldar. Aslında bu dersin ahlak derslerini şöyle bir hatta dokuz 10 ders devam etmeyi düşünüyorum. Hayırlısın inşallah. Sesin netse Hakikaten bugün yorgunum. Allah izin verirse şöyle bir saat falan bir ders yapabiliriz. Tamam. Başlayalım. Yine ahlaktan gitsin. Ben bir çiğini bir açayım bakayım. tamam inşallah Bismillahirrahmanirrahim Allah'a hamd eder. ondan yardım ve mağfiret dileriz nefislerimizin şerrinden nasıl sığınırız Allah kime hidayet ederse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 her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Allah hepimize mağfiret etsin. Rabbim razı olacağı amelleri işlemeyi ve Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı hepimize nasip etsin kardeşlerim. Allah Resulü ve Vesselam müminlerin iman bakımından en kamil, en olgun olanı ahlakı en güzel olandır diyor. Sizin en hayırlınız eşine ve çocuğuna en hayırlı olandır diyor. Allah biz onlardan kalsın. Allah Resulü ve Vesselam'ın dediği gibi ben diyor, güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim diyor. O güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen o peygamberin ümmeti olana ne mutlu kardeşlerim. Kardeşlerim, İslam'da müminin değeri çok büyüktür. Öyle ki, Rabbimiz subhanahu ve teala bir müslümanın bir müslümana kanını malını ve namusunu haram kılmıştır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde diyor ki şüphesiz dünyanın yok olması Allah katında haksız yere bir mümini öldürmekten daha ehvendir. Demek ki insan yeryüzünün hem ziyneti hem de efendisi kardeşlerim. Rabbimiz Havun ve Teala bizleri o kadar çok üstün vasıflara sahip kılmış ki ve onu bu özellikleriyle diğer yaratılanlardan ne yapmış? Çok üstün kılmış, ayrılmıştır. Düşünün kardeşlerim, bizlerin ruhi yapısı, aklı, şuuru, konuşması, tefekkürü, idrakı, irade sahibi kılınması, diğer canlılardan bu noktada ne yapmışız? Ayrılmışız. İnsan, bu vasıflarını kullandığı müddetçe, insanlık sıfatındadır. Kardeşlerim, intiham yeri olarak kabul edilen dünya Rabbimiz Sübhanahu ve Teala tarafından bizlere tahsis olunmuş. Ama çok dikkat edin ki dünyadaki bütün güzellikler, bütün nimetler insana ait yeri veririnde ne varsa hepsini sizin için yarattığını biliyor. Bakara Suresinde. İnsan Allahu Teala'nın en değerli yaratığı ve yeryüzündeki halifesidir. Bu bakımdan kardeşlerim, insanın maddi ve manevi varlığa karşı herhangi bir tecavüz en büyük suçlardandır. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bir gün Kabe'yi tavaf ederken şöyle diyor. Fiy Kabe sen ne güzelsin. Ve senin kokun ne güzeldir. Senin azametine, senin kutsallığının azametine hayranım. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin ederim ki Müminin hürmeti Allah katında senin hürmetinden şüphesi daha zahmetlidir. Müminin, malının, kanının ve onun hakkında ancak izan beslemek kutsallığı seninkinden üçünlendir. Bakın bundan olsa gerek ki kardeşlerim. Allah kendisinden razı olsun. Ömer r.a. anh diyor ki, acer-i resveti öpüyor ve şöyle diyor Allah'a yemin olsun ben biliyorum ki diyor sen ne zararı nerede faydası olmayan bir taçsın eğer Allah'ın Resulü seni öperken görmeseydin vallahi seni öpmezdim diyor demek ki insanın şerefinden dolayı ki a.s.m eğer gök ve yer sakinleri bir <gülüyor> müminin kanının akıtılmasına yani öldürülmesine katılsalar Allah mutlaka onları cehenneme yüz üstü Demek ki Allah katında müminin çok büyük özelliği var kardeşlerim. çünkü mü'min olabilmek imanın kemalatında imanın kemalatı ise insanın güzel ahlaklı olmasından geçiyor bakın Allah Resulü diyor ki Vesselam, Allah merhametli olanlara rahmetle muamele eder öyleyse sizler yeryüzündekilere karşı merhametli olun ki Semada bulunan da size merhamet etsin. Akrabalık bağı rahmandan bir bağdır. Kim bunu kurursa Allah onunla rahmet bağını kurar. Kim de koparırsa Allah ondan rahmet bağını koparır der. Evet kardeşlerim Allah Resulü'nün s ve vesselam ben size ihsan edilmiş bir rahmetim ben rahmet olarak gönderildim azap olarak değil diyor demek ki İslam dini rahmet dini Rabbin birçok yerde rahmet kelimesinin değişik bir şekilde bizlere bildirmesi vardır bir yerde bakıyorsun İslam hakkında bir yerde bakıyorsun Kur'an-ı Kerim hakkında. Bir yerde bakıyorsun Ali Silat ve hakkında kullanılıyor. Allah hepimize rahmet etsin. Rahmet kelimesi Arapçada insanlar için kullanıldığında kalp yumuşaklığı, lütuf manasında. Allah'ın rahmeti dendiğinde ise Allah'ın lütufları, ihsanı ve rızkı anlamında kullanılır demek ki rahmet merhamet olmana ihsana, iyilik yapmayı gerektiren kalbin inceliği sevgiden şefkatten ve acımın hissinden kaynaklanan kalbin inceliğidir kardeşlerim kullar için rahmet tabiri kullanıldığında bu manaların hepsi içine girer çünkü Rabbimiz subhanahu ve teala sevgiden kaynaklanan acıma hissini ve şefkattan kaynaklanan kalbi inceliği insanın fıtratına yerleştirmiştir. Bakın Allah-u shilal diyor ki eğer bir insandan merhamet alınmazsa onun boynundan İslam bağır çıkmıştır diyor. Eğer birinden, fıtri huylardan merhamet huyu çekip alınmazsa onun boynundan da İslam bağı çıkmıştır diyor. Hatırlarsanız bir gün Ali sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz okumuşsundur. Birini bir yere bağlı olarak tayin ediyor. Bu arada da Hasanların şeyin gelir. Hemen dedelerini yani Ali sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi Komuzuna çıkıyorlar. Aleyküm Selam ve Rahmetullah Berekat. Allah Resulü ve Vesselam ikisini de öpüyor, kokluyor, severken o adam diyor ki benim diyor şu kadar çocuğum var daha ben diyor bir tanesini kucağına alıp öpüp koklamadım diyor. Bakın Allah Resulü ve Vesselam e Allah senin kalbinden merhamet aldıysa biz ne yapalım diyor ve valilikten az merhamet etmeyene merhamet edilmez diyor Allah hepimize merhamet etsin kardeşlerim demek ki bu mayanda şunu da ele alacak olursak kardeşlerim aramızdaki merhametli insanlar Allah-u rahmet sıfatına mazhar olmuşlar Allah-u merhameti içimizdeki merhametli insanlardan sezilir kardeşlerim. Eğer dünyada merhametli insanlar olmasaydı ve merhamet denilen manadan ortada hiçbir nişan bulunmasaydı Allahu Teala'nın rahmetini nereden öğrenecektik? Ve merhamet hakkında da hiçbir fikir beyan edemeyecek. Allah bizlere acısın kardeşlerim. Düşünün. Bir korkak tavuğun dahi kurka basıldığında köylerde bizim gibi hayvancılıkla çocukluğunda uğraşanlar bilir. Kurka basının bir civcileri çıktığında sırf kendi o civcivleri korumak için aslan kesilir değil mi? Kocuklu davranın yanına bir gidin. Sizi nasıl kuvalar? Onun anneliği hissi, Şevkatından dolayı yavrularını müdafaa için ne yapar? ileri atılır. Aç bir aslan zayıf bir yavrusunu kendi nefsine tercih eder elde ettiği bir eti yemeyip yavrusuna verir evet İnsanların da bunun pek çok şekilleri görülür kardeşlerim daha doğduğundan itibaren çaresiz olan yavrusuna şefkati sevgisi günlerce süren uykusuzluğuna yorgunluğuna rağmen bir annenin çocuğun üzerine titremesini ele edin. Hep bu rahmetin açık ifadesi ve göstergesidir. Bunu ve vesselam efendimiz bakın nasıl dile getirir. Aziz ve celil olan Allah rahmeti muz parça etti de 99'unu kendine koydu ve yeryüzüne bir tek parça indirdi. Bu bir parçadan nasibine düşen pay sebebiyle ki, yaratıklar birbirine karşı merhametli davranırlar. Hatta at, yavrusuna basmamak korkusuyla, ayağını yavrusundan kaldırır ve onu korur diyor. Bunu bu halin kitabı zifti bulabilirsiniz kardeşlerim. Evet peki geri kalan 99 parça rahmet ve merhamet kimin içindir? Hiç düşündük mü kardeşler? Bakın işte cevabı. Rabbimiz Süleyman ve Teala gökleri ve yeri yarattığı gün yüz rahmet yaratarak onlardan bir rahmeti yerde kıldı. İşte anne yavrusuna Hayvanlar birbirine ve kuşlar birbirine bir rahmetle şefkat ederler. Rabbimiz Subhanahu ve Teala 99 rahmeti de kıyamet günü dedi. Allah 99 rahmeti geciktirerek kıyamet günü mümin kullarına onlarla merhamet edecektir. Kıyamet günü olunca Allah yüz rahmeti bu rahmetten tamamlardır. Evet. Sesim geliyor değil mi? Kardeşlerim bu hadisler Müslümanlar için ümit ve müjde veren hadislerdir. İnsan bu tek rahmetin gereği şu kederler dünyasında Kur'an namaz kalbine merhamet gibi nimetler verilirse istiklal ve mükafat diyarı olan ahiretteki muz merhamet gereği neler verilecektir bir düşünelim Allah bizden acısın Ben de dondu da kanalım için sarıldım. Evet hakkınız eler edin. Kanaldayım, düşmedim, değil mi? Tamam. Allah razı olsun. Evet. Ve haksen de hoş inşallah. Kalistrin burada önce şuna çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biz insanoğlu ne hikmetse her şeyi bir başkasından bekleriz. Ama bakın merhamet ediniz ki merhamet edilesiniz Diyor. Yani, Allah bunları yakalayanlardan eylesin. Kişinin başkalarından merhamet beklemeden önce, bu duyguyu kendisi yaşamalı ve uygulamalıdır. Ki, başkasından merhamet beklemeye hakkı olsun. İnsanlara merhamet etmeli ki, Allah da o kişiye merhamet etsin. Bakın, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, insanlara merhamet etmeyeni Allah merhamet etmez diyor. Merhamet ancak şatinin kalbinden çıkarılır diyor. Allah bizleri bir an olsun hepsimize bırakmasın. Demek ki kardeşlerim insanların değerini ortaya koyan ölçülerden biri de neymiş? Şefkat ve merhamet varlıklara, acizlere güçsüzlere bütün insanlara hatta bütün varlıklara şefkat besleme şefkatle muamelede bulunma peygamberin ahlakıdır salatü selam onun üzerine olsun yeryüzünde bulunan insan, hayvan ne varsa bütün canlılara merhamet edenlere Allah Azze ve Celle ve onun bütün melekleri merhamet eder bütün hayvanlar insan emrine verilmiştir fakat onlara zulmedilmemesi de emredilmiştir düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü bir gün sahabelerin birkaçının bir hayvanı canlı ok hedefi yapıp atış yaptıklarını görüyoruz. Onlara kızıyor ve bundan men ediyor. Bütün bu hadis-i şerifler, Küçüklere, çaresizlere, zayıflara, düşkünlere, benzeri kimselere merhamet etmenin gereğini, Onlara karşı ilgi duğmanın faziletini göstermekte kardeşlerim. böyle bir davranıştan mahrumiyetinde şakiliğin, bahtsızlığın bir işareti olduğunu ifade etmekte eğer biz başkalarına diğer varlıklara merhamet edersek haklarını korursak bizim sevgi ve merhamete ihtiyaç duyduğumuz bir anda Rabbimiz Hanuk ve Teala da bize merhamet eder kusurlarımızı bağışlar ve bizi affeder demek ki kardeşlerim şefkat, merhamet her müslümanın taşıması gereken sıfatlardandır ahlakının gereğidir inancının icabıdır çünkü şefkat rahmeti ilahinin bir tecellisi demek ki insanlığa şefkat ve merhamet onları içine düştükleri bunalım ve tehlikeli yollardan kurtarmada yardımcı olarak ve o insanın merhametli olması kalbinin yumuşak olması ona şefkat duyması hem kendisinin hayrını hem de öbürünü Demek ki merhamet ediniz ki size de merhamet edilsin. Başkasını affediniz ki affedilesiniz. Söz dinleyenlere, söz dinlemeyenlere yazıklar olsun. Yaptıkları işin kötü olduğunu bile bile onda ısrar edenlere yazıklar olsun diyor aleyhissalatü vesselam. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir ihtiyacınız olduğunda ihtiyaçlarınızı ümmetimin merhametli olanlarından isteyin diyor. İsteyin ki yerine getirilsin. İsteyin ki umduğunuza eresiniz diyor. Çünkü Allah Azze ve Celle rahmetin kullarının merhametli olanların yanlarındadır. İhtiyaçlarınızı katı kalplilerden istemeyin. Zira yerine getiremezsiniz ve umduğunuzu bulamazsınız diyor. Çünkü Allah benim gazabım katı kalplilerin yanındadır diyor. Bakın birçok rivayetler var. Bu mayanda bir namazı ele alalım kardeşlerim saflarınızı düz ve düzgün tutunuz ki kalpleriniz de düzgün olsun aranızda boşluk bırakmayın ki birbirinize karşı merhametli olasınız diyor okuduk değil mi hadisleri bakın bir safların düz ve düzgün olması kalplerimizin de düzgün olmasına sebep oluyor aranızda diyor, boşluk bırakmayın. Birbirinize karşı merhametli olun. Evet. Sözlerim anlaşılıyor değil mi? Allah Resulü ve Vesselam 3 şey vardır ki onlar diyor kimde bulunursa Yüce Allah onu her yönüyle himaye altına alır. Ve onu cennetine koyar. Bakın zayıfa merhamet ana ve babaya şefkat emre altındakilere iyilik. Allah bizi böylelerden eylesin. Bakın yine Allah Resulü ve Vesselam müminlerin birbirini sevmede merhamet etmede yardımlaşmada bir vücut gibidirler vücudun bir organı hastalandığında bütün vücut uygunsuzluk ve ateşle onun acısına ortak olur diyor demek ki merhametin bütün çeşitleri temizdir kardeşlerim. Ve güzeldir. Allah bizi merhametlerden, güzel ahlaklı olanlardan eylesin. Demek ki alacağımız çok dersler var kardeşlerim. Bakın, Ahlaklı insana yakışan ana ve babaya itaat ve hürmettir. Bir gün bir adam geliyor, ya Resulullah, ana babanın evladı üzerindeki hakkı nedir diyor. Allah Resulü diyor ki, Ali sallallahu aleyhi ve sallam, onlar senin ya cennetin ya da cehennemindir. Onlara iyilik yaparsan cennete. Kötülük yaparsan cehenneme gidersin diyor. Evet. Demek ki ahlak deyince, meziyet deyince, hepsi dinlenen alakalı Yakaladınız değil mi? Hiçbir meseleyi fıtri olarak ele alıp düşünemiyorsunuz kardeşlerim. Ana ve babanız diyor. Onlar sizin ya cennetiniz ya da cehenneminizdir diyor. Ana ve babamız dünyaya gelişimize sebep oldukları için var olmuşumuzu onlara borçluyor. Onlar hiçbir şeylerini esirgemeden gereken ihtiyacımızı karşılamış, bizi büyütmüş, yetiştirmiş, bizi hayata hazırlamışlar. biraz kendi kendimize oturup düşünsek kendimizi şöyle ta bir götürsek aklımızın erdiği, hatırladığımız en küçük yaşa bir gitsek anamızın, babamızın yani ebeveynlerimizin bizim için nelere katlandıklarını çok çok rahat anlarız düşünün bir babanın evin yaşasını kazanmak için soğuk demeden sıcak demeden zor demeden kolay demeden hasta demeden hep çalışıp çırpınmış zorluklara zahmetlere katlanmış ve hiçbir karşılık beklemeden her şeyini ne yapmış çocuklarına feda etmiştir. Bunlar unutulacak meziyetler değil kardeşlerim. Hele analarımızı el alın bizleri dokuz ay karnında zahmet üzerine zahmetle taşımış doğum sancısı Doğulduktan sonra çocuğa bakma iki sene süt emzirme yürüme çağına gelinceye kadar kucağında taşıması geceleri uykusunu feda ederek Bizi acıkınca göğsüne yaslaması, emzirmesi, hastalanınca bağrına basması, gözyaşı dökmesi, büyünceye kadar nice zahmetlere katlanması, yani karşılıksız sayısız fedakarlıklar yapması vardır. Büyüdükçe derdimiz de bizimle beraber büyür. Bunları nasıl unutabiliriz kardeşlerim? Demek ki Allah'a ve Resulüne itaattan sonra ana babaya itaat ve hizmet gelmekte. Şimdi ayetler çok net anlaşılıyor. Dikkat ettiniz mi? Rabbimiz anı ve ala bana asla şirk koşmayın diyor. Hemen akabinde ne diyor? Anaya babaya üfbile demeyin diyor. Allah anama babama rahmet etsin gerçekten çok hayırlı çok iyi insanlardı her şeye layık olduğu değeri veren dinimiz bakın ana ve babaya karşı gösterilmesi lazım gelen hürmeti muhabbeti en güzel şekilde ortaya koymuştur peki kardeşlerim hakikaten ahlaklı medeni çağdaş diye kendilerini gösteren o aşağıların aşağısına düşmüş Rabbini tanıyamamış hayvanlardan de aşağı dediği o insanların huzur evleri bakım evleri ada altında anılarını ve babalarını oraya ittiklerini görürsünüz İslam ne diyor kardeşlerim? Dikkat ettiniz değil mi? Anaya babaya üf bile demeyin. Demek ki Rabbimiz Subhanahu ve Teala Aleykümselam ve Rabbimiz Anayı ve babayı cennet ve cehennem olarak evet üf bile deme diyor. Peki Allah'a ve Resulü isyana davet ederse onlara itaat etme diyor bakın müminlerin annesi Allah Resulü'ne geliyor ve Allah'ın Resulü diyor müşriki olan annen hasretine dayanamayarak yanıma geldi yanında da diyor yiyecekler var onun haberi olmadan sıvıştım geldim nasıl davranayım diyor Allah onlardan razı olsun <Gülüyor> aleyküm selam Allah Resulü ve vesselam onun getirdiği temiz ve helal olan yiyeceklerden ye ona da ikram et ona güzel davran gönlünü al diyor evet kardeşlerim demek ki bizim cennete de, cehenneme de gitmemize sebep olabilir. Eğer onlara karşı iyi davranır, gereken vazifeyi yaparsak, cennete girmeye vesilelerden bir vesile. Aksını yaparsak, Allah muhafaza, cehenneme gitmeye sebep teşkil eden sebeplerden bir tanesi. Evet kardeşlerim, Düşünün şöyle toplumu ele aldığımızda ki toplumun temelini teşkil eden ailedir. Ailede üç kişidir. Ya anadır ya babadır ya da çocuktur. Evet kardeşlerim hiç kimse kendisine ana ve babasından daha, daha yakın, daha şevkatli birini bulamaz karşılıksız sevgi var rekabetsiz sevinç var bunların hepsi ana ve babanın evladına karşı duyduğu sevgidedir Allah, Allah anlardır neylesin düşünün toplumda insanları değerlendirirken gösterdikleri fedakarlıklar nispetinde kahraman kabul ederiz değil mi? halbuki bir evlat için ana ve babadan daha büyük bir fedakar var mıdır ana kanından kan canından can katarak besler yavrusunu dünyaya getirdikten sonra da kendi halini hiç bırakmaz ölene kadar onun için nedir küçük bir çocuktur 50 yaşına da gelsen Ananın gözünde hep çocuksun. Hep merhametten yaklaşır. Onun için kardeşlerim Rabbimiz Fahruh Vetala Teala anaya babaya öfkle bile deme diyor. ayeti Kerime'ye baktığımızda Rabbim sadece kendisine kulluk etmenizi ana babanıza iyi davranmanızı Onlardan biri veya her ikisi senin yanında yaşlanırsa kendilerine öf bile deme. Onları azarlama. İkisine de güzel söz söyle. Onları esirgeyerek üzerine tevazu kanadını ger ve Rabbim küçüklüğümde onlar beni nasıl yetiştirmişlerse sen de onlara merhamet et diye dua et. İsa Suresi'nde. Herhalde evlatları için bir ömür harcayan ana ve babanın bunlar hakkı değil mi? Hak. İşte Rabbimiz Subhanahu ve da biz diyor insana ana ve babasına iyi davranmasını tavsiye ettik diyor. Bir de şuna dikkat edelim kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala günahları sayarken şirkten sonra ana ve babaya isyanı ele alıyor. Öyleyse çok çok dikkat etmemiz gereken meselelerden bir tanesi. Düşünün sahabenin bir tanesi hey Allah'a mesul edilir. Ben babalık hakkını verip babanın velayetini üzerimden atmak istiyorum. Onun hakkı nedir? Diyor. Bakın Allah Resulü ne diyor aleyhissalatü vesselam. Babanı diyor köle olarak bursan sonra onu satın alıp azat etsen tekrar köle olarak bursan yine satın alıp azat etsen yine körü olarak bulsan satın olup azat etsen yine de hakkını ödeyemezsin diyor Allah anlayanlardan eylesin kardeşlerim demek ki merhamet şefkat de hiç bizim anlayışımıza bırakılmamış öyle mi? demek ki sen merhametli olacaksın ki gökteki de sana merhametli olacak merhamet edeceksin ki sana da merhamet edilecek evet Allah bizlere mağfiret etsin bakın sahabelerden bir tanesi diyor ki biz diyor aleyhissalatü vesselamın yanında dururken beni sevemeden bir adam onun yanına geldi ya Resulullah diyor babam ve anama karşı yükümlü olduğum ödevlerden ölümlerinden sonra yapacağım bir şey var mı diye soruyor Allah onlardan razı olsun onlar sormasa belki hiç aklımıza bile gelmez. Evet diyor. Dört tane haslet vardır diyor. Onlara hayır duada bulunmak. Onlar için diyor Rabbimizden mağfiret dileme. Vasiyetlerini yerine getirme. Onların diyor sadık arkadaşlarına ikram etme. Akrabaya iyilik etme. Ki sana akrabalık ancak onların nesibi tarafından gelir buyuruyor. Bunu Buhari edebil müfredte, İbnü Mace edebde, Ebu Davud edebde naklediyor kardeşlerim. Sözün özü, ana ve baba insanın ya cennet, onlara itaat eden ve memnun kılan cennetin. Asi olup usandıran, eziyet eden ve kızdıran ise cehenneme gider. Demek ki isteyen iman etsin, isteyen küfresin. Ama inanan da eden de açık delillerden sonra inansın, açık delillerden sonra küfresin diyor. İşte yol seç. Cennetimi, mi, Kardeşlerim, ana baba hakkından sonra insanların üzerinde en çok hak sahibi olan kimdir? Hiç düşündünüz mü? Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ilim öğrendi ilme layık olmak için de güzel huy ve ağır başlığını vakarlı olmayı öğrenin. İlim öğrendiğiniz tevazu gösterin diyor. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi Allah sizi analarınızın karnından siz hiçbir şey bilmek için çıkardı. Size şükredesiniz diye kulaklar gözler ve gönüller verdi umulur ki şükredersiniz diyor nahılda. demek ki Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır kardeşlerim Allah bizi onlarla ilim marifet elde edesiniz eşyanın inceliklerini anlıyorsunuz, özelliğini kavrayasınız Rabbimiz bize Allah'ın vaazı nasihatlarını duyalım diye kulak dilimlerini görelim diye gözlerini akledelim diye düşünelim diye gönül vermiş kardeşlerim. Göz, kulak kalpler için şükretmeye gelince bunun da yolu bu organlar niçin yaratılmışsa mesela Düşünün Allah Resulü aleyhissalatü bir gün merkebinde giderken bir kavan sesi duyuyor. Hemen kulaklarını tıkıyor, kesmesi için. Kestikten sonra ve Be adam ben iki bet sesle harp edilmek için gönderildim. Bir çalgı sesi iki şu önlerin arkasından yaka, paça yırtma şeklinde söylenen arkadan söylenen sözler diyor. Bakın bu kulaklar hayrı mı dinlemeye yoksa şerri mi dinlemeye? Hangisi bizden isteniyor kardeşlerim? Demek ki kulakları hakka yönlendirme gönlün hakka dönmesine sebep olur. Allah'ın ayetlerine bir Bakalım. Güne güneşe, aya bakdır. Bunlara bakma, kalplerde de Allah'ın varlığı, Allah'ın varlığına, birliğine ne, kudretine, ilmine hep delildir kardeşlerim. Kim bu organları yaratıldığı şeyin dışında kullanırsa Allah'ın bu yüce nimetlerine nankörlük etmiş ve emaneti hiyanette bulunmuş olur. Bakın Allah subhanahu ve teala kitabında yanlış hatırlamıyorsam İsra 36'da olacak. Bilmediğin şeyin ardına düşme. Göz, kulak, gönül, bunların hepsi mesuldür. Diyor. Kardeşlerim insanın diğer canlı mahluklardan ayrılığı ilim sayesindedir. İnsan hangi hususiyetten diğerlerinden ayrılırsa kemali de o sayededir. Şüphesiz insanın diğer mahluklardan imtiyazlı olması güçle kuvvetlen değildir kardeşlerim. Çünkü deve insandan kuvvetlidir hangi insan devenin taşıdığını taşır? Vücut irip düşünün, bir fil insanların hemen hemen hepsinden büyüktür. Çok yemesiyle de insan diğer varlıklardan üstün değildir. Çünkü öküzün karnı yemesi bütün insanları toplasan yine de öküzü doyuramazsın. Bunun gibi birçok husus en küçük mahlukattan olan serçe kuşu insanlardan daha kudretlidir. Şu halde insan ancak ilimle ancak Allah'ı bilmeyle, birlemeyle değerlendirildir kardeşlerim. Allah kendisinin kadri kıymetini bilenlerden eylesin ve şükredenlerden eylesin kardeşlerim. Kendisine arkadaşlık yapması için yanına vardığında ne diyor ey Hızır olarak öğretmen ilimden bana da öğretmen için sana ta Allah bizlere mağfiret etsin kardeşlerim Allah bizlere mağfiret etsin. Kişi ilim ettikçe Rabbını bilir ve günahlardan uzak durur. Kişi ilim etmezse, cahil olursa, günah işlemekten de geri durmaz. Ak durumu canımı sayesindedir. Amin. İcmail. Kardeşlerim, Allah hepimize merhamet etsin. Dinimiz sadece ana babaya aleyküm selam merhametli olmayı değil aynı zamanda ailemize kadınlara karşı da nasıl davranacağımızı bildiriyor. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadınlarımıza karşı iyi davranmanızı ederim. Bu tavsiyeme uyun. Çünkü diyor kadın erkeğin heykeminden yaratılmıştır. Kaburganın en eğri yeri ise üç tarafıdır. Düzürtmeye kalkarsan kırarsın. Kendi haline bırakırsan eğri kalmaya devam eder. kadınlar artık Allah Resulü'nün birbirinize hayır tavsiye ettiğimiz ashabına o veda eden bu sözü o kadar çok söylüyor ki kardeşlerim hatta topluca sohbetinin yani en son konuşmalarında bir yapıyor, ekliyor. Demek ki ahlaklı olan insan eşine yani Allah'ın adıyla kendisine helal kıldığı kadınla merhametli olmak zorunda. Evet. Bakın vesilem nedir? Saçı ağarmış Müslüman'a hürmet gösterimi Allah'a saygıdan kaynaklanır diyor. Bunu Ebü Dauut'un Kitabı Edep'te bulabilirsiniz. Evet. Firmanızın Kitabı Birdi ise, küçüğüze merhamet etmeyen ve alimimizin hakkını bilmeyen benim ümmetimden değildir. Diyor. Allah bizlere merhamet etsin. Bakın Lokman oğluna şu, yavrum diyor. Alim toplantılarına katıl. Hikmet sahibi kişilerin konuşmalarını dinle. Çünkü Allah ölü toprağı yağmur sularıyla dirilttiği gibi ölü kalbi. Evet. İlim öğrenin ilme layık olmak için de güzel huylu, ağırbaşlı vakarlı olmayı öğrenin. İlim öğrendiğiniz kişilere karşı da saygılı olun. Allah bu nasihatları tutan cennelerden eylesin. i̇bn Abbas'ın Allah kendisine merak nasıl tefsirde Kur'an ilimlerinde bu kadar başarılı olduğunu, alim olduğunu bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kazayı hacet için çıkıyor ve ayak yolundan çıkarken bir teneke görüyor bunu kim bıraktı diyor i̇bn Abbas diyorlar Allah sana Kur'an'ın tercümanlığını versin ilmi hikmeti versin diyor yapılan amele bakın edilen duaya bakın Allah i̇bn Abbas'a verdiğini hepimize ihsan etsin kardeşlerim bir pregambere bir ilim ehline yani insanlığa öğreten bir muallimi bakın bir su götürüyor kazayı hacet yaptığı yere o suyun karşılığında aldığı dua onu ilimde fakir kılıyor yine örneklerden bir tanesi bir gün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam mescitte insanlara bir şeyler öğretirken her taraftan bir ses geliyor kimi yürüyor kimi oturuyor kimi kümeleşmiş ve vesselam oturun diyor İbni Mesud da kapıdan yeni girmiş hemen olduğu yere çöküyor gel gel diyor Allah seni dinde fakir kalsın diyor çünkü ilim ilim ehlinin hemen dizinin dibinde oturmakla alınır ta karşılığından ayağı uzatarak, sırtı bir tarafa dayayarak, uyuyarak değil. İlim her zaman muallimin dizinin dibine oturmakla mal var. Mesud, i Mesut ve Vesselam'ın sözünü duyar duymaz çökmesi, onun duaya mazhar olması ve hakikaten ilmin dağarcı olmasına sebep olmuyor mu? Bakın, mesela her zaman verdiğimiz bir misal ver dariminin 210 oğlu rivayeti sahabelerin bir gün mescide geldiklerinde insanların üç halka olduğunu çakıl taşlarını ellerine almaları ve başlarında da birer adamın olması birin la ilahe illallah deyip öbürlerinin ise ona uymaları var. Ve bu Musa ile Şahri bunları görüyor ama hiçbir şey demeden geliyor İbni Mesut'un kapısının yanında bekliyor. Çıktıktan sonra meseleyi anlattığında İbni Mesut ne diyor? Onlara günahlarınızı saysaydınız ya bu size hayır namına yeter diyor. Bakın o kadar sahabe meseleyi gördüğü halde müdahale etmiyor. İbni Mesut geliyor, başlarına dikiliyor. Bu yaptığınız nedir diyor. Vallahi Ebu Abdurrahman hayırdan başka bir şey düşünmüyor. Nice hayrı umanlar vardır ki ona asla erişemeyecek diyor. Siz diyor ilimde Allah Resulü'nü geçtiniz işte diyor kabuk kaca hala duruyor. Elbiseleri duruyor. Sahabeleri de oldukça çok diyor. Bu yaptığınız nedir diyor. Allah onlardan razı olsun. Demek ki ufacık bir ikat insana ne kadar hayır getiriyor. Evet. Demek ki kişinin yaptığı ameli küçümsememesi Rabb'in razı edecek söz düşünce ve amellerde bulunması insana neler kazandırıyor ki? Evet kardeşlerim şefkattan bahsettik merhametten bahsettik anaya babaya hanıma çocuğa karşı hayırlı olmadan bahsettik bakın dinimiz hayvanlara eziyet çekmeden binin eziyet çekmeden inin onları yolda çarşıda hitabet kürsüsü yapmayın çünkü nice binilen hayvan vardır ki binicisinden daha hayırlıdır ondan daha çok Allah'ı zikreder diyor evet demek ki şefkatli olma merhametli olma insanın birçok şeyi hayrı yakalamasına sebep oluyor. Bakın Allah Azze ve Celle ye kitabında yerde yürüyen hayvan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan olan hepsi ancak sizin gibi ümmetlerdir. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Hep onların hepsi toplanıp Rab'larının huzuruna getirilecek diyor demek ki insan dışında çeşitli topluluklar da var kardeşlerim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırlarsanız bir sözünde köpekler de bir topluluk olmasaydı öldürülmelerini emrederdim siz diyor yalnız siyah ve zararlı olanlarını öldürün diyor evet boynuzsuz koç boynuzlu koçtan hakkını alacak diyor demek ki herkese hak sahipleri ne yapılacak verilecek yaratılan her şey birbirinin yardımına koşar cansızlar bitkilerin, bitkiler hayvanların hayvanlar da insanların yardımında bulunmakta ihtiyaçlarını gidermedir Rabbimiz Subhanahu ve Teala insanları, hayvanları hep bizim emrimize vermiş. Düşünün bir horozun ötmesini bir eşeğin anılmasını ele alın. Horozun öttüğünde bir melek gördüğünü ve Allah'ı anmamızı tavsiye ediyor. Bir eşek anırdığındaysa onun bir şeytan gördüğünü ve ondan Allah'a sığınmaya emrediyor değil mi? Demek ki yaratılan hiçbir şey boş, abes değil. Yeter ki biz duyarlı olalım. Yeter ki gafil, boş, hedefsiz, yaşayacağımızın ne olduğunu anlamadan ömrümüzü tüketmeyelim. Bakın Allah Resulü ve Vesselam Allah'a yemin ederim ki kamil manada iman etmemiştir. Allah'a yemin ederim ki kamil manada iman etmemiştir diyor. Sahabeler diyor ki ya Allah Resulü kimdir bu kamil manada iman etmeyen? Allah Resulü diyor, ki aleyhi ve sellem sözleri, işleri ve davranışlarıyla komşusunun zarar vermeyeceği hususunda kendisine güven duymadığı komşusunun şerinden emin olmadığı kişidir diyor demek ki kardeşlerim ahlaklı olma kişinin el ve dil eminliğini gündeme getiriyor Allah bizleri hayırdan ayırmasın her halükarda Allah'tan korkan hesabını veremeyeceği işleri yapmaktan geri duran sanma kullardan eylesin. Demek ki kişinin ahlakına dikkat etmesi diline dikkat etmesi eline dikkat etmesi o kadar önemli ki onu birisinin yanındaki değeri o organlarından yaptığı amellerinin neticesinde bakın Allah'ın aleyhissalatü vesselam Müslüman'ın Müslüman üzerinde altı hakkı vardır diyor karşılaştığında ona selam verir aksırdığında Allah sana merhamet etsin yani yerham der. Hayır dua eder. Hastalandığında onu ziyaret eder. Davet ettiğinde davetine icabet eder. Öldüğünde cenaze namazında hazır bulunur. Kendisi için sevdiği şeyi onun için de sever. Evet. Demek ki Müslümanın müslüman üzerindeki haklarını güzel anlamak gerekiyor selam selamın insanın üzerindeki hakkı ne kadar büyük değil mi? selamla alakalı ayet-i kerimeye baktığımızda adın melekler topluluğunun yanına geliyor selamun aleyküm diyor melekler ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatı diyor Rabbimiz subhanahu ve teala Nisa suresinde ne diyor size bir selam verildiğinde siz daha güzeliyle size tam verildiğinde ise siz de onun cevabını tam verin diyor yani selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatı dendiğinde ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekat bakın Allah için ne diyor Ali aleyhissalatü vesselam geçmiş ümmetlerden diyor iki haslet size de sırayet etti bu bir hülgüdür saçı tıraş eder demiyorum dini tıraş eder siz diyor iman etmedikçe cennete giremezsiniz birbirinizi sevmedikçe iman etmiş sayılmazsınız birbirinizi seveceğiniz bir hasret söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın diyor. Müslüman'ın Müslüman üzerindeki haklarından de kardeşlerim. Selamlaşma değil mi? Burada niye kayıtlanıyor bu? Selam yoksa iman da yok. İman yoksa cennet de yok. Geçmiş ümmetlerden silahet eden hastalıklar neymiş? Haset ve kindarlık. Bu insanda bir şey bırakıyor muymuş? Allah Resulü Aleyhisselatü Selam'ın dediği gibi haset ateşin odunu yediği gibi yer kül eder götürür diyor. Evet. Demek ki birincisi selam. Allah kendisine merhamet etsin. i̇bn Ömer boşta kaldıkça çarşıya çıkar. Herkese selam verir. Hal hatırlarını sorarmış. Niye böyle yapıyorsun dediklerinde hayrınızın, sevabınızın artmasını istedim diyor. Görüyor musunuz amellerdeki hırsını? Evet. Haklardan birisi neymiş kardeşlerim? aleyküm selamlarımızın. Müslümanın davetine icabet etme. Yani düğününe velime yemeğine çağırdığında gitmedir. aksırırken elhamdülillah demişse teşmit etme. Yani ona yerhamukelleh deme. Hastalandığında onu ziyaret etme cenazesinde bulunma ve orada yokken orada varmış gibi onun müdafaasında bulunma. Bu hakları yerimize getirdiğimizde, yerine getirdiğimizde demek ki aynı anda karşı tarafta bunu ne yapıyor? Yerine getiriyor. Bu da hem kardeşliğin, hem ahlakın, hem de cemaatin temel çekirdeklerini yani topluca yaşamanın gereklerini insanlara ne yapıyor? Öğretmiş oluyor. Bakın Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki selamı insanlar arasında yayın ki selamette kalasınız diyor. Düşünün kardeşlerim dinimizde cemaatle namaz kılma, hediyeleşme Cuma namazını, bayram namazlarını beraber kılma, hasta'yı ziyaret etme, taziyede bulunma, bunlar hepsi birbirimize kaynaştıran, birbirimizi sevdirip saydıran birçok emirler değil mi kardeşlerim? İşte bunlardan en başın en başı ise müminlerin birbirleriyle selamlaşmalarıdır müslümanların arasında muhabbet ve sevgiye vesile olan selamlaşma işini yaymakla hem sevgi ve güven kazanılır hem de sünnetten ve sevaptan faziletten insanda nasibini ne yapar alır Allah Resulü'ne birisi soruyor aleyhissalatü vesselama ey Allah'ın Resulü hangi amel daha üstündür yemek yedirme tanıdığına ve tanımadığına selam vermelidir diyor. Selam o kadar önemli ki kardeşlerim insanların en cimrisi selam vermekten kaçınandır diyor Allah Resulü Evet. Demek ki çıkaracağımız ders alacağımız o kadar çok mesele var ki o kadar çok mesele var ki hangisini ele alsak aylarıyla bab bab işleme zorundayız. Bakın mesela Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından birisi neydi? Hastalandığında ziyarete gitme değil mi? Allah Resulü diyor ki Vesselam, bir hastanın yanına girince ona sağlık uzun ömür temennisiyle onu rahatlatın kederini dağıtın Zeyna diyor böyle yapmak onun gönlünü hoşnut eder diyor evet Allah bunları uyanlarda eylesin ama öyle hallere gelmişiz ki bir hasta ziyaretine gitsek ya falan da böyle hastalanmıştı. Adam kanser oldu. Çok yaşamadı. Şöyle çekti. Böyle çekti. Adamın derdi bilse ziyarete giden bunu ne yapıyor? Bine çıkarıyor. Veyahut hastayı ziyarete gittiğinde onun görünüğünü aldığında kısadırıp onun yanından uzaklaşması gerekirken eziyet üstüne ne yapıyor? Eziyet ediyor. Allah Resulü'nün sılatü vesselam ise hastayı ziyarete gittiğinde ona güzel söz söyleyin gönlünü hoş edin ve ayrılın diyor. Allah her halükarda kendinden korkanlardan eylesin kardeşlerim. Peki aksırmayı el alalım. Birisi aksırdığında hamd ettiğinde ona ne yapın? Yerham-ı kellah deyin diyor değil mi? Ama bakın Allah aksırmayı sever esnemeyi çirkin görür. Biriniz aksırıp Allah'a Ham ederse onun elhamdülillah dediğini duyarsanız o Müslümana yerham-ı kellah diye karşılık verme aksıran mümin için bir hak olur esnemekse şeytandandır Birinizde esneme hali gelirse gücü yettiğince onu gidermeye çalışsın çünkü biriniz esneyince şeytan ona güler diyor evet. demek ki her şeyin hakkı, batılı var kardeşlerim Allah'a ve ahiret iman eden misafirini ağırlasın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam misafir ağırlamayan kimsede hayır yoktur diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Müslümanların davet vermelerini, misafir ağırlamalarını her zaman tavsiye etmiştir. Misafir ağırlamayan kişide hayır olmadığını misafir ağırlamayanların hayırlı insan olamayacağını beyan etmiştir ve her şeyin bir zekatı vardır evin zekatı da misafir ağırlayan odasıdır demiştir Allah bu nasihatleri tutanlardan eylesin kardeşlerim Allah bizleri Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip etsin ve Rabbimizin emirlerini onun bizlere yüklediği taşıyabileceğimiz bu emir ve nehirleri hayata geçirenlerden eylesin sohbeti Allah sallallahu aleyhi ve silamın bir sözüyle noktalayalım sizden biriniz kendisi için arzuladığı şey din kardeşi içinde istemedikçe iman etmiş olmaz diyor demek ki kardeşlerim sadece kendisini düşünen insan küçük insandır bencildir Başkalarını düşünmediği başkalarıyla paylaşmayı kabullenmediği için de küçük kalmaya ve yalnızlığa mahkumdur yarattıklarını en iyi bilen Rabbimizin yüce ve yüceltici dini olan İslam insanları işte bu yüce duygulardan yüceltme, yükseltme ve onun şerefli ve izzetli olması için kendi nefsinin için istediğini din kardeşim için istemeyen ibadetmiş. Aleyküm selamlar Halbuki bencillerin dünyasına baktığımızda orada başkasına yer yoktur. Hep kendileri için. Hep kendilerini isterler. Demek ki bu huy imanla bağdaşmaz. Aleyküm selamlarım. Demek ki mü'min, imanının gereği olarak başkalarını da düşünecek başkalarının da iyiliğini isteyecek onların da saadetinde onların da hayrında ne yapacak yardımcı olacaktır Rabbim subhanahu ve teala kendi nefsi için arzuladığını din kardeşi için arzulayanlardan eylesin Düşünün Ömer Ey Allah'ın Resulü anam babam sana feda olsun dediğinde Allah Resulü'nün sılatı resulam Ya Ömer Nefsinde diyor nefsin de. Ömer nefsinde diyor işte şimdi oldu diyor Demek ki insanın bazı şeyleri feda ettiğini zannetmesi ona birçok izzet ve şeref getiriyor Düşünün bu meyanda kardeşlerim. Allah Azze ve Celle'nin izzet ve şerefini dininin izzet ve şerefini bırakıp kendi izzet ve şerefinin peşine düşenlerin Kur'an tarihi boyunca şöyle bir baktığımızda azizlerden mi yoksa rezil, rüsva olan helak olanlardan ne olduğunu görüyoruz. Hangisi? Aleyküm selamlarım hatırına. hangisi kendi izzet ve şerefinin peşine düşen her zaman rezil rüsva olmuştur kardeşlerim. Ama Allah Azze ve Celle'nin izzetini ve şerefini her şeyin üzerinde tutan insana ise Allah izzet ve şeref vermiştir işte bunların yakalanması bu meziyetlerin bilinmesi insana izzet ve şeref kazandırır ama hep kendi kendi nefsinin hevasının peşinde giden kendi doğrularını kabul eden insanlarınsa ise izzetsiz, şerefsiz alçak münafık ve insanların içinde hep bozgunca olduğunu görürsünüz işte bunun için Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendi nefsi için arzuladığını din kardeşi için de arzulamayan gerçek iman etmiş sayılmaz diyor Allah anlayanlardan eylesin Rabbim Her şeyin üzerinde kendi izzet ve şerefi uğrunda, Allah'ın izzet ve şerefi uğrunda çalışan ve o yönde bu vücudunu harcayan sanmı kulların arasına bizler de kalsın. Geçmişteki insanlara bakın kardeşlerim, bütün ömürlerini Allah'ın hayrında işinde kullanmamış mı? öldüklerinde neleri varmış bugün hala isimleri altın yaldızlarla yazılmış mı hala onlara dua ediliyor mu hala amel defterleri açık mı bunları güzel yakalayalım Allah hepimize af ve mağfiret nasip etsin bizleri rahmetiyle yargılasın razı olacağı amelleri çok çok işlemeyi hepimize nasip etsin. Subhaneke Allahumma ve bihamdike ve şühe la ilahe illa enti estağfurullah ve tuğbulih ve elhamdülillahi Rabbil alemin Hepinize selamu aleyküm ve rahmatullahi ve berekatuhu